Evet Açık Radyo burası 949 Açık Radyo.com Açık hepsi birden ama ye, şimdi konuğumuza geçmeden önce bir acelemiz var çünkü acele. bir çocuğumuzu okula yetiştirmek zorundayız. Evet öyle. Önce bir liste okuyacağız. Sonra da neden acelemiz olduğumu, olduğunu da söylemeye çalışalım. 12.06 itibariyle Irmak Sancar, Seher Andaç. Mustafa Ernesto Andaç, Nevin Başaran Alkan, Ali Can, Beygo, Hasan Çarpar, Işıl Demirel, Banu Yılmaz Cengiz, Adnan Gecikli Gün, Selen Gülce Can Şengül, Elçin Uğur Meşe, Beyza Çiftçi Yalçınkaya, Levent Yenigün, Şerif Bülent Yenigün, Cengiz Cesur, Sinem Diren Öner, Deniz Dinçer Öner, ve Refika Tüzün çok çok teşekkür ederiz. Çok Gerçekten. teşekkür ediyoruz eksik olmasınlar. Şimdi de bu acelemizin nedenini ne sizden buyalım. Açıklayalım Seher Handaç'tan aldığımız bir maili hemen sizinle paylaşalım. Ee, şöyle diyor Ömer Bey Ernesto okula gidecek. İsminin okunmasını bekliyor. Okula geç kalacak. <gülüyor> Dünya dönüyor radyomuz açık ve şarkılar sizin sesiniz. İç ateşimizi ateşledi de ateşledi. ...zaten ateşli olanı... ...evet Seher Andaç'a Ernesto'ya çok teşekkürler... ...eğer... E, ...okula kaçırmadıysa... Fırlasın. E, ...fırlasın... ...ya da fırladıysa da... ...biz ona bu kaydı iletiriz... ...elbette... Please. ...böyle bir giderme olanağımız da var... ...evet... Destekçilerimiz ve dinleyicilerimiz de ara ara bizimle birlikte olmaya başlıyor ve, ve aslında ara ara da denemez yanlış olabilir. Çünkü büyük oranda programın önemli bir kısmını süre açısından onlar gerçekleştiriyorlar ve bir dinleyicimiz daha var dinleyicimiz ve destekçimiz Evet Murat Ersoy stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz Murat Bey çok mutluyuz sizi Hoş aramızda görmek. Hoş bulduk merhabalar. Evet siz de epey beklettik de birazcık. O, rica ederim. Ama e, yani böyle bir hengameli toplantımız var. Kolay gelsin. <gülüyor> Çok teşekkürler. E, benim merak ettiğim bir şey var Murat Bey. İlk olarak sözün kesin kusura Not bakmayın. Üzerim. Sormak istediğim. Çünkü tam böyle e, yayına girmeden önce çalıştığı e, bir şirketle ilgili şöyle bir şey duymuş ve o yarım kaldı. Gerçekten merak ettiğim için <gülüyor> soruyorum. E, yok açık radyo öyle çalışmıyor. Evet. Yani şirketten bu ne neydi açık radyo ne ve nasıl çalışmıyor ve konu nereden oraya geldi? <gülüyor> ya konunun nasıl nasıl başladığını hatırlamıyorum da yine bir e, yani biliyorsunuz kurumsal ve kurumsal menfaatlerin dünyasında yaşadığımız bir şeyde kurumlar her şeyi kontrol ediyor bunu sürekli tartışıyorsunuz ve duyuyoruz dinliyoruz keyifle e, yine bir konuyu hatırlamıyorum ama açık radyodan bahsederken açık radyo öyle çalışmıyor cümlesi cümlesi kuruldu bu şey demek. <gülüyor> açık radyoda biz şey yapamıyoruz. Hani kurumsal menfaatlerimize uygun bir program yaptıramıyoruz. Ya bu benim için nasıl gurur verici bir şey. Açık Radyo destekçisi olarak. Yani demek ki 10 yıllık olan desteğim e, her şeye ulaşmış. E, tüm amacına ulaşmış. Harika bunun. Yani düşünüyorum? Açık Radyo öyle çalışmıyor. Evet, öyle çalışmıyor. Çok önemli bir evet, cümle gerçekten. gerçekten. <gülüyor> Öylenin altında çok büyük bir şey gizli. Ben kısaca bir açık radyoyla tanışma hikayemden bahsetmek istiyorum. 2000'li evet. yılların başı e, arabayla işe giderken tam böyle dedemin çocukluğunun geçtiği Cerrahpaşa, e, dedemin yüzmeyi öğrendiği et sahili, annemi kaybettiğim Samatya Hastanesi ve çocukluğumun geçtiği Aksaray sahilinden o birkaç kilometre yoldan geçerken sizinle tam Saati Marif takvimini okuduğunuz zamana denk geldi. Uzunca bir süre. Ve o benim işte çocukluğumda duvarda asılı olan ve o tam da saatim harita sonunda okuduğunuz o yemeklerde çocukluğumda pişen kuru köfte, makarna, salata ve hoşaf böyle bir duygu seli yaşıyordum adeta. Hani o ya yani çok kuvvetli bir başlangıç oldu. 12 12 yıldır da böyle ee, devam ediyor. O günden beridir de işte açık gazetenin e, tiryakisiyim öyle diyeyim. Evet, Her gün bir iki saatlik şey. tam doz diyorum ben kendimce almadan <gülüyor> evet. günü. Ya bazen dinleyemiyorum iş yoğunluğundan ama e, dinleyebildiğim günlerim daha keyifli geçiyor. Evet. Yani bir de bir de hekimsiniz galiba. Evet. evet, evet dolayısıyla doz meselesi de <gülüyor> sizin ağzınızdan bir bütün anlam çıkarıydı tam doz san. <gülüyor> Çok e, valla etkileyici buluşmalar bunlar bizi de etkiliyor. Yani açık e, gazeteye bunca zamandır tamil etmeniz de sağlıklı. Allah <gülüyor> sağlık versin. Aslında o da tabi. İlk başta hani çok alışık değilsiniz bu kadar çevre konuları fazla gelebiliyor. Ama o kadar önemli bir konu ki ve o kadar az paylaşılan hiç yer, yer almayan sizin dışınızdaki medyada bir konu. Ne kadar anlarsanız az diye düşünüyorum artık. Bunları da yaymaya çalışıyorum hani her anlattığımda ama insanlığı olarak enerji ihtiyacımız var cevabını alıp burada öğrendiklerimi anlattıkça bir noktaya gelebiliyoruz. Evet enerji ihtiyacını <gülüyor> inkar edecek halimiz yok ama bunun alternatif yani yenilenebilir enerjilerle ilgili dünya kadar yayın dünya kadar olay oluyor ve girişim var ama... İşte medyanın e, bağımsızlığı bu işler için çok önemli. Çünkü yer vermiyorlar. Yani evet. başka e, çıkarları korumak kaygısı. Veya da eğer e, yani doğrudan doğruya medya sahiplerinden geliyor olmayabilir böyle bir şey. Bilinçli bir sansür tırnak içinde diyelim. Kontrol denetim mekanizması ama e, gazete ve televizyon yöneticileri de... E, Patron ne der kaygısıyla, onun çıkarları zedelenir, bize kızar kaygısıyla kendilerini sansür ettikleri bir durum olduğu için de gerçekten yeterince yalnız çevre meselesi değil. İşte yani gördüğünüz bugün daha okuduğumuz işte bu offshore rezaleti yani hakikaten insan okudukça çıldıracağı kadar büyük bir şey. Ve bir yandan resmi jargonda işte bir devlet, iki millet bir millet iki devlet pardon Azer Azerbaycan'daki bazı de... sindirmemiz bekleniyor. E 130 bin kişiden bahsediyorduk. 130 evet, kişi. Evet, sabah söyledik onu. yani evet, Büyük evet. bir stadyuma rahat rahat sar. Bir marakana Evet. Stadyona, evet <gülüyor> rahat rahat sığacak <gülüyor> kişi. Dünya kaynaklarının hemen hemen tamamına, tamamını Tamamını ve hepimizin, hepimizin. omuzların üzerinde tepem başımızı ezerek yükseliyorlar ve böyle bir şeyi konuşacak da fazla mecra yok. Onun için de çok iyi bu. Peki bize ne getirdiniz Murat Bey? Ee, i̇lk olarak şeyi dinleyelim. Marie Buan'dan, e, Eight Seasons albümünden, I Can From The Other Side. E, Marie Buan, Norveç'in kuzeyinde yaşayan Sami e, azınlığının bir sesi. Dünyadaki hemen hemen en önemli sesi. Onu burada bir, her ses evet. açık radyoda dinleyelim istedim. Yıllar önce çaldığımızı hatırladım. Şimdi sayenizde bir kez daha ona e, dönmek e, imkanımız oluyor. Onun için de çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet ama bunu da buraya desteğini dinleyicilerimizin rica etmek amacıyla getirdiğinizi biliyoruz. O yüzden o sizin sağlıklı sesinizden bir duyalım bunu. <gülüyor> evet Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını 10. Radyo Şenliği'ndeyiz. Dinleyici destek hattımızın telefonda 0212 343 41 41 ya da açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesini tıklayabilirsiniz. Charles sah ja vo his kochtumat halastua kotelke johtin o yek na veliki mat tu Salda sayalım evitani, tavda Açık Radyo'dasınız 94.9 AçıkRadyo.com ve dinleyici destek projesi özel yayında Açık Radyo şenliği de diyoruz onun yedinci günündeyiz onuncu yılında yedinci gününde ve dinleyicilerimizden Murat Ersöz stüdyo konuğumuz ve iyi durumdayız gerçekten evet. Evet. telefonlar da çalmaya evet. devam ediyor Mari Boine ya da Mari Boines nasıl tam okunduğunu ikimizin de şimdi biraz Murat Bey'le de üzerinde konuştuk. Fakat Sami kendi dilinde söylediği ve o Kuzeyde aslında Lapland falan da diyorlar onlara ama asıl kendilerinin söylediği şey kendilerine Sami. Sami diyorlar. Diyorlar. Bu evet, yani. Eskimo de, Inuit gibi biraz evet. aslında biz Eskimo diyoruz onlar Inuit diyor. Aslında sonradan <gülüyor> baktım ben Inuit'ler Kendilerine Eskimo diyen de bir bölüm varmış. Yani hem Eskimo hem Inuit demek. Okay. <gülüyor> demeliyiz. Burada da Sami demeliyiz aslında. Kendi özel dillerini Norveç gibi onu da konuştuk biraz önce. Son derece demokraside gelişmiş liberal, sosyal demokrat ülkelerde dahi ana dillerinde eğitim yapmalarına izin verilmeyen tıpkı Kanada gibi. Kanada'daki yerlilere de, Kızılderil kabilelerine de ...okulda kendi dillerini konuşmalarına izin verilmiyor. Evet, aborijinlerin yaşadığı başka evet, bir şey. Evet, tabii tabii aynı işte. Aynısı. Dolayısıyla o Sami dilinde kendi dilinde terennümeti çok kendine özgüde bir sesi var. Ve ben şimdi işte müziğin sesin çağrıştırıcılığıyla tamamen Irak işgaline giden günlerde... ...Make me a channel of your peace diye çok ilginç bir derlemede orada Mari Buan'ı dinlediğimizi hatırlayıverdim birdenbire. Evet Murat Bey, e, şimdi bir de şeyi de konuşalım, siz eleştiri de e, yollamışsınız, kayıtlarımız da var bizde. <gülüyor> sizin Öne'yi <öneğin, gülüyor> sabah <Evet. gülüyor> seyyare programında Macaristan aşırı sağ üzerinde konuşurken, Sizin Öne'yi seyyare programında Türklere olan ilgisinin yeni olduğunu konuşmuşuz, siz de... <gülüyor> aslında <gülüyor> <bu pek gülüyor> ilgi yeni değil demişsiniz. Yeni değil. E, aslında o meilde de uzunundan uzun zaman geçti ama e, yani dünyada 2011 ilk 2011 bu evet. Evet. <gülüyor> dünyada ilk Türkoloji e, bilimini kuran aslında ve Türkoloji kürsüsünü kuran Macarlar hani bir şekilde Türkofili Hun ve aynı köklerden gelme üzerine e, bir şey. Hatta ikinci kürsü de Sofya'da kuruluyor. ...sonra şey geliyor... ...İstanbul'a, Türkiye evet. ...Türkoloji ilmi oluşuyor. ...o yüzden de Macaristan'da son dönem... ...aşırı sağın Türkiye'ye olan ilgisinin bir kökleri var... ...yaklaşık evet. 150 sene önceye giden... Evet, ...1870 çok çok eski... ...evet yani. çok eskiye evet. gidiyor Onlar gerçekten... ...onlar kendilerine yeni bir ideolojik... ...dünya kurmaya çabasındayız... ...evet o milliyetçilerin patladığı zamanında... ...Macaristan'a da payına bu şey düşüyor... Evet. ...sanırım bunun köklerini aramak düşüyor... <gülüyor> Evet, o Atilla adının da bolca Kullanım. kullanılıyor olması da ondan herhalde Hun. Hun, evet. Halbuki Batı'da da barbar olarak nitelendiriliyor. Ama onların umurunda değil herhalde bu durum. Bize de o zaman bu Atilla isminin bizde de yaygınlaş yaygın olması belki de Macarların üzerinden bize gelmesinden bu sözünü ettiğiniz 1870 çalışmaları Türkoloji Kürsü çalışmaları. Evet tahmin ediyorum. Sizin adından inşallah bir cevap bekliyorum. <gülüyor> ya burada <biz> hiç <gülüyor> sormayın. Ben şimdi bu sizi davet ettiğimiz zaman mektuplarınızı eski arşivleri karıştırıp böyle kayıtla eski kayıtlara ulaşınca bir de fark ettim ki biz bunu sizin size göndermemişiz. <gülüyor> <gülüyor> hiç problem değil. <gülüyor> şimdi gönderelim Evet. Ve sizin yaptığını beğendin mi diye soralım. <gülüyor> Evet siz de yani siz de genel bir merak. Evet genel bir merak havası içindeyim. Yani tüm açık radyo dinleyicilerinden olduğu gibi işte etnik müzikten caza işte tarihten e, yani işte her her, her çıkan her konuya evet. merak duyuyorum. Ama daha ne olsun çünkü en temel peşine düştüğümüz duygu yani umarım merakımız hiçbir zaman tüken, tükenmez. Evet, zaten bunu da sürekli konuşuyoruz. Bence açık radyoyu böyle uzatılmış büyük bir kabile gibi <gülüyor> hale getiren büyük aile hale getiren şeylerden birinde ortak paydalarından biri şüphesiz en önemlilerinden biri bu merak duygusu işte açık kitabı yapmamıza da yol açan şey de buydu sabahliğinde birazcık Evren Asena de konuştuk yani bu merak olmadan zaten ne bilimsel ne de dünyaya bir geniş ufukla bakma imkanı olmuyor galiba ne evet, diyorsunuz evet. Yani merak her şeyin başlangıç noktası aslında. E, oradan hani bilim e, vesaire sanat birçok şey buradan gelişiyor insanların merakından. Doğruyu da böyle buluyoruz sanırım. Evet tam dediğiniz gibi. Evet, böyle de bir problemimiz vardır belki. Hiç fazla karamsar olmak istemiyorum ama Türkiye'de ve başka bazı ülkelerde de şüphesiz vardır. Yani merak olmadığı için manifestoya da zaten meraksızlık sendromuna çare, evet. bulmak, çare bulmak için... ...küçük bir çaba gösterme gibi bir... ...mütevazı şeyimiz olmuş. Fakat... E, ...yani çok acayip... ...şeyler de olabiliyor. Mesela... ...taksi şoförüyle konuşuyorsunuz. Türkiye'de merak... ...az olduğu gibi... ...bir de komplo merakı çok fazla var. Evet. Yani evet. herhangi bir taksiye... Evet. ...bindiğiniz zaman, taksi şoförüyle... ...konuştuğunuz zaman, boş versene ya... ...zaten çekiç güçten beri böyle... <gülüyor> ...Amerikan MPZ'i varken... ...ne yapılabilir ki diye... ...söze giriyor... E, ben de aklısın. E tabii çünkü bu ezber <gülüyor> rahatlatıcı oluyor. Evet. Ee, bir meraksızlıktan evet, geldiği evet. şey işte değil mi? Evet. Ama biz şeyi seviyoruz galiba açık sürekli bir e, şu çocuk duygusuyla sürekli şu bu ne şimdi bu ne bu ne bu ne, bu ne diye uzarla evet. sormaya devam ediyoruz ya yani bunu seviyoruz galiba. Evet. Bir de ben kısaca şeyden bahsetmek istiyorum. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> bir... <gülüyor> Bir programın doğuşunda küçük bir fikirsel katkım oldu. Aa, evet onu söylüyorduk. Evet 2011 yazında e, tatil yaparken tamamen bir tesadüf eseri Aras Yayıncılık e, kurucularıdan e, biri. Edward Tomasyan Tomo amca diye bir terk Evet Tomo amca. Her Çok Edward varmış da okuldayken onun soyadı adı olmuş. Onunla bir işte Mınsuri'den e, başladık. Ee, birçok Ermeni Edebiyatı'ndan yazarların üzerine böyle sohbetler ederken böyle saatler geçti. Ya şey dedim Tomu amca bundan bir açık radyoda Ermeni Edebiyatı programı olur dedim. Olur dedi. O, onun müsebbibi seslenildi. Evet aynen o fikir 2011'in Ağustos'un son günlerinde böyle bir tatil sırasında atıldı. Iki, sağlık, iki Nerede oldu bu? Ee, tam şey Keşan'dan şeye giderken ee, tam Çin'de adını da atıyorum. Barınak diye bir yerde kalmıştık. Böyle bir 5-10 odalı küçük kadar. bir yer. Muğlak olmaz. Koordinatlarını da. Ee, İtaly İtalyan koyuna çok yakın bir yerde. Bu şeyde e, Gelibolu Yarımadası'nın kuzeyinde. İtalyan koyuna çok yakın bir yerde açıkçası. Koordinatlarını hatırlayamıyorum. Orada bir tatil sırasında böyle bir fikir. Ama dedi bana böyle paslaşacak biri lazım falan derken. Tom amca bu dinliyorsa selamlar. Ee, bu programı. Ben de bu, bu sene eşimle birlikte bu şey, açık dergiyi destekledik bu vesileyle. Harika, Onun için de yayınlandığınız için. teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Yani, Eşinizin adı neydi? Ayşen şey? Aydınlar söz Eşim o da dinliyordur. Ay Ayşen Hanım'a da buradan bir günaydın <gülüyor> boynumuzun borcudur günaydın. günaydın diyelim. Evet. Valla e, Tomo biz amca dedirtmiyor evet. bana. <gülüyor> bana Tomo dedirtiyor kendisi. <gülüyor> e, Tomo'ya da bir günaydın diyelim hakikaten. Evet böyle çok hakikaten tuhaf bir yer olduğunu itiraf etmemiz lazım açık radyonun. Ve bu çalan telefonlarda bu tuhaflığı benimseyen kitlenin de bu tuhaflıktan o kadar hoşnutsuz olmadığını gösteriyor. Ve sorduğumuz sorulardan onların da benzer sorularla her şeye karşı merak, şaşkınlık, yeniden keşfetmek ve algılama çabasıyla bu ne diye yeniden yeniden bu kıpı sanmadan sormalarında yaşanan ortaklıktan, bir nevi kardeşlik duygusundan da söz edebiliriz. Peki Aziz e, Muni hikayesini okundu mu burada acaba? E, hayır denk, denk gelmedim okunduysa bile ben denk gelmedim. O zaman belki de onun da okunmasına Muni tam bunun hikayesi. Sabahtan akşama Muni Muni diye herkesi çıldırtan meraklı küçük bir çocuğun ben hatırlıyorum hikayesidir. Yani. Hazinesi'nin hikayelerine bolca yer verdiğimiz evet. bir yer. Burası açık dergide özellikle çok sayıda ama tam işte benim aklıma getirdim bile. Böyle evet. çağrışarak hoplaya sıçraya <gülüyor> oradan buraya gidiyoruz yani. Hı hı. Murat Bey ne bir parça daha getirdiniz mi? Evet e, parça aslında geçen sene kaybettiğimiz çok sevdiğim e, Yunan yönetmen Teo Angelopoulos'un filmlerinden Sonsuzluk ve Bir Günden. Bir dönem Beyoğlu'nda çok sık duyabiliyorduk. Evet. E, Eternity and the Day, sonsuzluk bir bir gün Burada tekrar bir hatırlayalım istedim e, Tema müziği Eternity and the Day Evet çok aslında nostaljik Ve bizim de son derece Bu, bu tarz otör yönetmenlere de e, Aramızda Meraklı olan çok sayıda insan var Ben artık o hakkımdan Biraz açık e, Radyodaki görevlerim Dolayısıyla feragat etmek zorunda kaldım Benim İki filmlik bir kontenjanım var senede ancak <gülüyor> bu kadar seyredebiliyorum. <gülüyor> Onları da hemen doldurdum yılın başında <gülüyor> aşk bilmeyle ama ne yapalım evet, böyle. Diğerlerini de Sinefillere ve Açık dergiye devrettik zaten. Evet devrettik. Açık Radyo'da <gülüyor> çok sayıda bu konuları konuşan insanlar var. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Ben Fırat teşekkür Bey. ederim iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza ayağınıza sağlık. Şimdi internet Yayın dinleyeceğiz ama son bir kez sizin şu müthiş destek çağrınızı rica edelim. Çünkü muhtemelen sizin burada olduğunuzu bilen ve dinleyen de yakınlarınız var ki sizinle birlikte, sizin merhabanızla birlikte destekleri akmaya başladı onların da. Evet, Facebook'ta paylaştım. Birçok kişi de like etti. Like edenlerden de ...desteklerini, esirgememelerini bekliyorum şu anda. Yakalandılar. Evet, sosyal medyanın böyle faydaları ve zararları var. Evet, <gülüyor> evet. <gülüyor> herkese bile. E, Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayındayız. 10. Radyo Şenli dinleyici destek hattımız 0212 343 41 41... ...ya da açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesini tıklayabilirsiniz. Bekliyoruz.